Hoşçakalın. Merhabalar. merhabalar. Nasılsın? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. 29 Haziran yeni bir adaptasyonda birlikteyiz. Bugün e, yanımızda yine bir konuğumuz var. Sohbete gelen. Evet. Bu sadece sohbete geldim. <gülüyor> Onur... <gülüyor> Bugün, bugün böyle bir eksper yok yanımızda değil mi? Hiç. Biz de eksper değiliz. Tamamen, hiç kimse eksper değil. Evet. Hiç kimse eksper değil, tamamen evet, sade evet. vatandaş. <gülüyor> evet, galiba şu an Türkiye'de olan bütün her şey sade vatandaş konsepti üzerinden dönüyor diye düşünüyorum ben. Biz de galiba onlara katılmak istiyoruz, yanılıyor muyum? Ya öyle, ben, ben öyle hissediyorum yani. Ben de. <gülüyor> Onur son bir ayda en çok ilgini çeken şeylerden bir ikisini bizimle paylaşır mısın? Ne ne geldi? <gülüyor> Every day I'm chapling diyorsun. Ben bir de bizim geçen programın sonuna koyduğumuz şarkıyı beğeniyorum. Gezi Korosu. Gezi Korosu'nun söylediği Sefillerin sonundaki <gülüyor> İyi yaşa Berna Sağol <gülüyor> Bu arada Berna Karaman bizimle Merhaba <gülüyor> Direkt girdik olayım <gülüyor> Sonuçta e, Bir Toplama yapıldı sanıyorum 100 tane şarkı olmuş şu anda Öyle mi? Evet 100 farklı şarkı 100 farklı şarkı ben bunu ulusal bilmiyordum. bir e, bu şarkıların e, arka arkaya böyle bir takım kliplerle veriyorlar. <gülüyor> güzel oluyor öyle izlemesi. Kim güzel geldi oluyor. ki ben ulusal kanalı izleyeceğim. Ya <gülüyor> en son açacağım kanal <gülüyor> olur diyeceğiz. Ya hayatımıza neler girdi. Halk TV, Ulusal Kanal. Nüre? bu yüz şarkıya karşılık olarak doğuşta Akürekler seninle isimli bir şarkı yaptı. Bilmiyorum görme şansın oldu mu ama. Görmedim ay. Yani bence e, gerçekten çok iyi olmuş. Hareketi desteklediğini düşünüyorum bu şarkının açıkçası. <gülüyor> Çünkü e, hani böyle bir şarkıyı herhalde ben sevmediğim birine dahi yapmazdım diye düşünüyorum. <gülüyor> teması nedir? E, teması şu abi. E, doğuş bir tişört giyiyor klipte. Ve de üstünde e, sevgili başbakanımızın Türk bayrağını öpen bir fotoğrafı var. E, sürekli olarak işte ak yürekler seninle, ak yürekler seninle gibi şeyler söylüyor. E, ak neferler seninle falan diyor hatta. E, <gülüyor> ama işin güzel kısmı tabii insanlar hemen ak, ak kelebek konması falan gibi. <gülüyor> güzel e, yapıştırmalarla. Şarkıyı zaten daha başlamadan bitirmiş durumdalar. Ya bu arada Akdeniz'de White Sea oldu çıktı yani. Onu evet. <gülüyor> ben o... Yani gerçekten herhalde son bir aydır böyle bir performans yaşanıyor diye düşünüyorum bütün Türkiye'de. Yani ya. hem politik açıları, meyanatları açısından hem de bunlara verilen tepkiler açısından. Ee, bu İngilizceden çeviri olayı... İşler Güçler dizisinde başlamıştı aslında. Ben oradan kopyalandığını düşünüyorum bu stratejinin. Nurgül Yeşilçay'ı e, light rose green tea diye çevirmişlerdi. O ekolde bir çeviri yani. Akdeniz, White Sea. <gülüyor> Doğuşun parçası merak ettim bu arada. Programdan sonra dinle mutlaka. Tamam oldu. Klibi, klibi de çok iyi yani. Gerçekten e, bilmiyorum. Ben çok yani Doğuş'un gizli bir şekilde bu hareketi desteklediğini düşündüm ben izledikten sonra. E madem magazine girdiniz e, bu benim en e, yani garip olaylardan bir tanesi işte Hülya Aşar'ın e, gezi olayları hakkında Başbakanla görüşmesi oldu. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz ama bayağı ya e, geldi bana bütün o. E, Ondan sonra da şey vardı, değil mi? Bu e, bir tane dizi var ya. Hangisi? E, ya işte e, derin Devlet mafya dizisi var ya bir tane. Her <gülüyor> Kedi gözler. Kedi gözler, kedi gözler. <gülüyor> Kurtlar vadisi demek <gülüyor> istiyorsun. Kurtlar vadisi, <gülüyor> Kurtlar vadisi demek <gülüyor> istiyorum. Evet. Kurtlar vadisi. The Valley of the Wolves. Aya. Yani Kurtlar vadisinin e, baş aktörünün e, açıklamaları. O zaten ayrı bir dünya. Yani orada ben artık. Ee, yani şaşırdım. Dünyamı şaşırdım. Yani yani ne diyeceğimi bilemedim yani. Yani İzla... ciddi olarak normallerde bir kayma olduğu net. Yani ben <gülüyor> <gülüyor> açıkçası ben yani kaçıncı günde hatırlamıyorum ama böyle bir iki üçüncü hafta olabilir muhtemelen. Üçüncü hafta bir tweet attım ve yani şey demiştim yani gerçekten uzaktan bakınca durum normal değil arkadaşlar. Yani o kadar, yani, o kadar acayip şeyler oluyor ki yani gerçekten normal bir durum yok ortada e, ama e. E, bir şekilde de o kadar yoğun oldu ki normaller değişti yani artık kimse şaşırmıyor yani bu Doğuş'un yaptığı şarkı falan da anormal bir şarkı gerçekten ama yani bu, bu bağlam içerisinde oturdu yani bu döneme dair muhteşem belgeseller çıkabilir böyle 20 sene sonra falan öyle diyeyim yani gerçekten çok ama aynı, ama aynı anda üretim var. Benim en çok ilgimi çeken taraflardan bir tanesi ve çok yani... Paralel üretim. Hoşuma giden, hoşuma giden şey. 20 sene on, geçmeyecek. Hayır. Yani öyle bir devirdeyiz ki hemen aynı anda bir sürü dokumenter çıktı. Bilmiyorum izleme şansın oldu mu? Oldu. Evet. Ee, bir sürü klipler, işte acayip bir üretim var. Yani en güzel tarafı bu galiba. Yani bütün bu olayların hani... Çok çirkin, çok içimize dokunan, çok garip böyle tarafları da var ama böyle benim en fazla umutlandıran şey belki de bu jenerasyona dair bir şey. Belki daha önce de konuştunuz siz bu konuyu. Çok fazla üretim var. insanlar durmadan üreterek cevap veriyor. Yani bir şey oluyor hemen pat pat pat pat pat pat pa, cevaplar geliyor onunla ilgili evet. ve esprili ve böyle zeki ya ne kadar güzel inşallah yani bu ruh ben bu ruhun kaybolmasını istemiyorum inşallah bu ruh devam eder çünkü e, şunu çok merak ediyorum yani böyle olaylar yaşanıyor birçok ülkede protestolar oluyor e, ama e, bir e, şeyin yerini bulamadığı zaman yani insanlar bir araya gelip ee, bir e, başka bir sistem oluşturmadıkları zaman ya da platformlar oluşturmadıkları zaman bazen kayboluyor. Yani hmm. hani Gezi öyle bir şey değil bence. Gezi bir ruhla geldi. Ee, hani eğer bana sorsaydınız sence ne olacak Gezi'ye dair ben böyle bir analiz yapardım. Yani Gezi'nin ruhu işte diğer mesela Mısır'da hani çok alakasız belki aslında ama onu o örneği vermek istiyorum. Şimdi Mısır'da olanlara baktığınız zaman gezideki ruh Mısır'dakinden farklı olarak böyle çok üretken, çok zeki, çok e, bambaşka bir ruh gibi. Burada duymaz aynı zamanda. Aynı zamanda bunu almamız, evet ciddiye de almıyor insanların kendini ciddiye almaması kadar güzel bir şey olabilir mi? Bu ülkeye yakışan bir şey olabilir mi? Sürekli kendini ciddi almakla ilgili bence problemler yaşıyoruz ülkede <gülüyor> liderlerimiz özellikle herkes kendini çok ciddi alıyor yani o yüzden bana çok iyi geldi bu bu komedi unsuru kendimizi tiye almak acayip iyi geldi hani o yüzden diyorum ki gezi hani böyle şeyler oluşmasa da işte partiler bundan çıkan bir şeyler oluşmasa dahi bu gezinin başlattığı bu ruh kaybolacak bir şey değil. Bilmiyorum anlatabildim ne demek istediğimi. Yok ben ee, de çok net anlattın ve de ben de sana katılıyorum. Bu Hepimizi ben mesela şeyi anlamaya çalışıyorum en başından beri. Beni heyecanlandıran şey ne? Yani açıkçası şimdi samimi konuşmak gerekiyor. Türkiye'de yaşamamın belli sebepleri var. Oradan ayrılmak istememin belli sebepleri var ya da vardı. Bunların çoğu işte çalışkanlık, üretkenlik, yaratıcılık fikirlerinin yeterince açık konuşulamaması, bu kültürlerin yeterince gelişmemiş olması gibi şeylerdi. Yani şu an hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani bunlara dair çok utandım yani kendimden. Öyle diyeyim en azından. Öyle yani... düşündüğüne mi utandın? Evet. Yani umutsuz <gülüyor> olduğuma utandım ve bence aslında birçok insan, yani şu anda mesela Facebook'ta bir takım yurt dışında yaşayan insanların olduğu gruplar var. Çok ciddi rakamlarda yani evet, 300 kişi, evet. 400 kişilik evet. ve bu hareketi nasıl daha pozitif olarak destekleyebileceğinin tartışıldığı ortamlar var. Başka... Tartışmayı bırak eylemler yapıyorlar acayip. <gülüyor> Tabii ki. Yani... Mesela Boston'daki e, arkadaşlarımız, e, ben de orada yaşadığım için e, uzun süre. Hepsinde tanıyorum. bayağı ciddi ciddi. Çok <gülüyor> ciddi eylemler yapıyorlar yani işte <gülüyor> oraya giden Türk heyetlerini karşılayıp protestolar yapma falan böyle bayağı bir ses getirmeye çalışıyorlar. Sürekli bunun için uğraşıyorlar falan. çok hoşuma gidiyor yani onları da görmek çok hoşuma gidiyor. İşte bence bunun sebebi şu. O aslında evin evinden ayrılmış olanların Gerçekten evden ayrılma sebeplerinin artık var olmadığına dair bir umut oluştu Türkiye'de. Bu hareketle en azından bu somut olarak görüldü. Ben böyle değerlendiriyorum. Yani gerçekten Hepsi kayıt altında. Efendim? Hepsi kayıt altında. Evet. Yani artık belgelendi yani gerçekten böyle şeyler oldu. Hani bir söylenti rivayet değil. Gerçekten bunlar oldu ve olmaya devam ediyor. Ee, herhalde umudumuzun en önemli sebeplerinden biri ve tanımladığı o çalışkanlık üretkenlik ve yaratıcılığın ve zekanın ve işte iyiliğin çok ciddi rakamlarda olması yani Ki, bu çok umut verici bir şey. Evet. Yani e, bir diğer şey mesela beni çok e, etkileyen ve heyecanlandıran sen de bunun e, sanıyorum bir tanesinin parçasısın e, insanlar bir yandan da bunun ne kadar olağanüstü bir Zaman olduğunu farkına varıp arşivleme e, için hemen bir, onun içine bir telaşa düştüler. Evet. E, bir sürü şey gördüm yani e, e, seninki dışında yani senin dahil olduğun şey dışında, e, timeline dışında bayağı bir e, arşivleme çalışması yapan insanlar ve bununla ilgili zaman harcayıp çünkü yani insanlar ciddi zaman veriyorlar sen de biliyorsun. Evet böyle hani bunları kaydetmeliyiz, bunlara sahip çıkmalıyız. Yani hani tarihi olurken yazmak gibi çok farklı bir şey. Yani geçmişteki öğrenimlerimizden o kadar farklı ki bu. Bu tarafı da benim çok ilgimi çekiyor. Yani o kadar çok değişik tarafı var ki bu gezi konusunda. ...olaylarının e, getirdiği konuşulacak. Mesela bu da bir... ...onlardan bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence onun sebeplerinden biri şu. Çünkü... ...bu yani esprileri üreten zekalar... ...tabii ki Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin... ...toplumsal bellek zayıflığı olduğunu bildikleri için... Evet. ...bu tip olaylarda hemen her şeyin... E, ...işte... ...hala altına süpürüldüğü... ...ya da ortadan kaldırıldığı... Evet. ...ve daha sonrasında evet. hiçbir şekilde... ...tek sadece resmi kaynaklardan belgelendiği ve bunun aslında çok yanıltıcı olduğunu bildiği için... ...bu sefer ona izin vermek istemiyorlar. Yani bu, bu konuda tecrübeliler ve ne olduğunu biliyorlar. Ve de bu sefer o toplumsal hafızayı toplumun yaratması gerektiğine inanıyorlar. Ben o yüzden ona da şaşırdığımı söyleyeyim ama çok doğru bir yaklaşım yani gerçekten. Evet, evet kesinlikle. Yani... Devlet ve televizyonlar da aynı zamanda. Yani medya tüketimi açısından da artık e, o kanalları açamıyoruz. Ya ben CNN Türk'ü, NTV'yi, Haber Türk'ü açıp başka bir dünya üzerinde olan başka bir olayı takip edemiyor hale geldim. Bitti abi. <gülüyor> yani ben sana söyleyeyim. Uzun vadede Türk e, ana akım medyasının çok ciddi reformlar yapmadığı sürece pek bir şans olduğunu zannetmiyorum. Yani Belli bir yaşın üstündekiler alışkanlıklarından kurtulamıyor olabilirler ama alttan gelenlerin özellikle... Yani şu an 15 yaşında bir çocuğu düşünelim. Ben 15 yaşında biri olsaydım Türkiye'de henüz ne ekonomik özgürlüğüm var ne seçme seçilme hakkım var. Hani toplumun sana sunduğu nimetlerin hiçbirinden faydalanabilecek bir yaşta değilsin. Ama kendime şunu söylerdim. O yaşa geldiğimde bu olanları unutmayacağım. Yani bu buradan edindiğim tecrübeyi unutmayacağım. Ona göre hareket edeceğim derdim. Yani... Genç nesilleri çok büyük şekilde kaybetti. O yüzden uzun vadede ekonomik olarak çok varlıkları olabileceğini zannetmiyorum. Tarihi kim yazıyor? Tarihi devletin sağladığı ders kitapları yazmıyor. Bi Wikipedia yazıyor tabii, tabii. abi tarihi. Efendim? Wikipedia yazıyor tarihi tabii ki şu anda. Niye Wikipedia çok önemli bir şirket? Çünkü Wikipedia yazıyor şu anda yani. Yani şu anda... Türkiye'de yaşanan protestora dair en detaylı yazılı metin, yani objektivite tartışılır ama objektifliğe yakın olduğunu düşün. En detaylı yazılı metin ne devlette var ne başka bir insanda var. Wikipedia'da var şu an. Bilmiyorum evet. gördünüz mü ama. Yani e, ben 2013 ben de, Gezi eylemleri. E, tahmin edebiliyorum. Çünkü yani Gezi'yi yaratan ruh... <gülüyor> E, gidip Wikipedia'da bunu da e, yani ondan da geri kalmayacaktır yani orayı da kullanacaktır yani bütün mecraları e, bütün mecralar kullanılıyor şu an yani internet üzerinde sosyal ağlar üzerinde e, bütün silahlar kullanılıyor e, yani acayip bir bombardıman var e, bir yandan da e, o tarafı da ilginç yani çok fazla bilgi var yani bir aydır bir ay oldu galiba tam neredeyse. Hı hı. Dikkatimi çeken yani diğer bir şey inanılmaz bir bilgi paylaşımı. İnsanlar eski videoları buluyorlar. 90'lardan falan kalma işte e, videoları buluyorlar. Mesela bir tane şey izledim. E, Melih Gökçek zamanında bir referandum e, Ankara'da yapmış. İşte onunla ilgili televizyonda bir röportaj yapıyorlar insanlarla. referandum olurken ya çok enteresan. Nereden bulup çıkarıyorlar bu bu footage'lar nereden bulunuyor? Yani ben <gülüyor> inanamıyorum. Bazı şey gördüğüm bazı şeyleri de şaşırıyorum yani. Ya insan kaynakları açısından hep böyle deriz ya işte istihdam, işte şu kadar işsizlik var, şu var, işte şu şirkette şu Sonuçta insan üretimi o enerjinin ortaya çıkmasıyla üretim serbest bırakılmış bir halde. Ya o serbest bırakılan enerjiden çıkan üretim de çok değerli bir üretim. Bunu evet. bu anda yaşıyor olmak, 2013 Haziran'ı yaşıyor olmak, birebir yaşıyor olmak çok büyük bir şans. Bence şimdi böyle bir hareketin özgünlüğünden bahsediyor. Ya bence şöyle bir durum var. Bu e, hep hisler çok ön planda. Yani bu olaylara dair tanımlamaya çalışıyor herkes bir şekilde, adlandırmaya çalışıyor ama en ön planda olan şey hisler. Yani ben kişisel olarak da öyle düşünüyorum. Bir sürü insanın yazdığı ve e, yorumlamaya çalıştığı yazılar üzerinden de öyle düşünüyorum. Bence bunun en önemli sebeplerinden biri... E, Gerçekten de hani belki çok klasik olacak ama Türkiye'nin bulunduğu yerle de ilgili kültür olarak hani bizim hep bahsettiğimiz Anadolu kültürüyle ilgili ee, yani bir yandan pragmatik batı batı kadar en az batı kültürü kadar ama bir yandan da hislerin ne kadar söz sahibi olduğundan haberdar olduğu için hayatta çok da duygusal bu ikisinin ilginç bir harmanı olduğu için bir türlü şey yapamıyoruz yani böyle eee çok heyecanlanıyoruz, çok umutlanıyoruz i̇şte ya da kötü bir şey olduğunda çok üzülüyoruz. Ama bir şekilde herhangi bir tanımlanmış felsefeye tam olarak oturtamıyoruz. Ben oturtabileceğimizi de zannetmiyorum çok daha uzun bir süre. Çünkü her geçen gün o kadar farklı şeyler oluyor ki ve bir şekilde bitmiyor. Yani yenden, küllerinden yeniden doğuyor sürekli olarak. İşte biri ne bileyim işte bugün mesela iyi biliriz nokta biz diye bir site gördüm. Evet, muhteşem yani. Hani gerçekten onu da biz iyi biliriz, bunu da biz iyi biliriz. Çok e, ama e, çok iyi biliriz. Ben ha? bilmiyorum. AKP Genel Başkanı'nın <gülüyor> biz iyi biliriz dediği bütün ses kayıtları toplanmış. Evet. Ve sen kırmızı bir butona basıyorsun. Aha. <gülüyor> Ve o biz bilirlerden bir tanesi önüne çıkıyor. <gülüyor> Süper. Ya, Kırmızı butona bastığın anda biz şunu iyi biliriz. Biz belli <gülüyor> şunu iyi biliriz. Hepsi çıkıyor. Çok zeki yani. Çok güzel. Evet. güzel. Gezi, Gezi parkını bizi biz iyi biliriz. Kaçırmışım yani. O kadar... Facebook update'lerine insanlar... Ben Twitter'da değilim bu arada, hı hı. E, bir türlü giremedim Twitter'a, yaşlıyım galiba biraz. <gülüyor> yani şey yapamadım, e, o ona katılamadım bir türlü ama Facebook'tan takip ediyorum. İnsanlar bir sürü bir şeyler koyuyorlar işte. E, sonra üzülüyorum bazen böyle kaçırıyorum arada, geç yakalıyorum falan bazı şeyleri haliyle. Çünkü biliyorsun bazı insanları kısıyorsun, bazılarını <gülüyor> açıyorsun. <gülüyor> facebook'ta ilginç bir mecra oldu yani <gülüyor> o anlamda hepsi kayıtlı Berna merak etme evet. bence... dediğin zaman geri dönebiliriz <gülüyor> ve felsefesi zaten sonradan yaratılacağı için sonradan felsefesini <gülüyor> beraber yaratırız yani bence bu süreçte en ciddi anlamda muhteşem bir yayın yapan Zaytung yani Zaytung'u kesinlikle unutmamak gerekiyor. Ya en son post ettikleri haber de Verna senin e, söylediğin şeyle ilgili olarak Türkiye yediği yemeğin fotoğrafını Facebook'ta paylaşacak o cesur yüreği bekliyor. Yani <gülüyor> insanlar artık hani rakı balık keyfi yazıp fotoğrafı paylaşacak insanı bekliyor Facebook Türkiye'de değil. Ya, plajda oturup böyle parmak uçlarını çeken insanları bekliyor. Ya evet. zaten çok önemli. Zaten çok önemli. Çünkü yani... E, bu, bu bütün bunlar başlamadan önce, daha çok önce e, başladılar bir, bir takım evet. şeyler yapmaya, üretmeye, e, hiciv yapmaya. Yani o yüzden çok önemli buluyorum onu. E, inşallah da e, yani çok artacak zeytunlar olacak. Bir tane değil, bin bir tane zeytun gibi şeyler olacak ki öyle görünüyor. Yani hani. Ben, ben sana şunu sormak istiyorum. Yani sen Tİ'ye yani. almaktan bahsettin. Aha. Nedir bu? Kibrin yanında Tİ'ye almanın gücü nedir? Nasıl bir silah Tİ'ye almak? Yani, Niye ihtiyacımız evet. var Tİ'ye almaya? Evet. Ee, ya çünkü çok e, ağır şeyler yaşandı bu ülkede. E, bu ülkenin tarihine baktığımız zaman e, darbeler e, yani Askeri vesayet döneminden e, başka şimdi başka türlü bir vesayete geçtik. E, ya inanılmaz bir ağırlık var. Ya ben öyle hissediyorum. Yani ortamlarda e, bir Kürt meselesi var. E, şimdi daha yeni yeni böyle e, açık açık konuşuyoruz. Yani ne kadar garip, değil mi? Yani ülkede iç savaş e, oluyor senelerdir. E, Açıkçası yani e, bunu da ben çok fazla e, bu gezi olayları sürecinde tekrar düşünmeye başladım. E, hani bir yandan da e, bu iktidarın e, belki hediyesi yani bu ülkeye e, bu Kürt meselesi mesela e, bu kadar e, orta ortada ve bu kadar açık bir şekilde konuşulması, insanların e, empati duyması buna. Şimdi böyle çok ağır meseleler yaşanırken, iç savaşlar yaşanırken ülkede darbeler olurken e, insanlara da haliyle bir korku ve böyle bir ağırlık e, havası vardı gibi geliyor bana. Senelerdir e, böyle bir şeyler söyleyenler sadece 3-5 tane işte entelektüel dediğimiz insanlardı. İnsanlar sanki böyle bir geriye çekilmiş bir korkmuş, bir Sinmişti. Şimdi bence e, Gezi'yle birlikte o korku duvarı yıkıldı e, ve o korku duvarının yıkılmasında en önemli silahlardan bir tanesi de bu ciddiye almama oldu. Yani bu ciddiye alma mizah oldu. Yani e, şimdi Erdoğan'ı artık ben ciddiye alamıyorum. Yani... E, Söylediklerini dinleyemiyorum, ciddiye alamıyorum ama na, hani, nasıl oldu bu? Çünkü yani e, o kadar çok insanlar e, bununla ilgili üretim yapmaya başladılar ki e, bir anda ay çıktı sanki hani gerçekler gözümüzün önüne serildi gibi oldu. E, yani o e, zaman bu on yıllardır olan ağırlığı dengelemek için bu tıyı almayı evet, öyle... On evet, evet yani çok ihtiyacımız vardı isterdik e, yani sade değil. vatandaş gibi burada sohbet etmek istiyoruz diye başladık ya programa çünkü hep bu ülkede hep bizim çok patriarkal bir toplumuz yani hep bir devlet baba işte büyüklerimiz akil adamlar yok işte böyle bir takım elitler var tabii tamam? bu ülkenin elit kesimleri onlara da çok hata buluyorum ben senelerdir onlar da bundan çok meyvelerini yedikleri için bu ülkenin entelektüelleri bu ortamın onlar da arıcılıktı konuların devam ettirdiler gibi geliyor bana bu konuda bu konularda pek bir şey söylemediler ama sade vatandaşın katılması yani bu konulara süreçlere kendini ifade etmesi tamamen değiştirdi yani herkes bir şey söylüyor herkesin söylediği önemli. Ee, bilmiyorum ben öyle hissediyorum sanki bir şeyler hani bir, bir düğme diye bastık bir switch oldu. Kırmızı butona ondan bastık. Ondan sonra artık hani eskisi gibi olmayacak Türkiye için yani öyle umuyorum. Yani hani yeni bir devre doğru gidiyoruz. Onun için açıkçası ben bu 10 yılı Kayıp bir yıl gibi değil de daha çok yaşamamız gerekiyordu bizim bu yani AKP iktidarını yaşamamız gerekiyordu. Türkiye'nin bunu yaşaması gerekiyordu ki bu noktaya geldik ben öyle hissediyorum yani bundan sonra da inşallah daha da iyi yerlere gideceğiz Ben biraz öyle düşünüyorum Berna dışarıdan olaylar evet. yani ben sonuçta Türkiye'de olan insanlarla konuşuyorum diyorlar ki işte gerçekten çok ilginç bir durum var. Sokakta insanlar birbirine gülümsüyor, teşekkür ediyor falan gibi günlük yaşamdaki değişikliklerden tut. işte genel olarak bir e, hani sıçrama var yani. Algı sıçraması var. Hani politik ve e, uluslararası ya da ekonomik sorunlara ya da gelişmelere dair algının çok değiştiğinden bahsediliyor. Bence bunun birkaç sebebi var. Bizim uzaktan en azından gördüğümüz. Birincisi yani mizah Zaten bizim kültürümüzde var olan bir şey yani bu ne Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili ne Osmanlı ile ilgili o topraklardaki karışık kültürlerin birbirleriyle birazcık tiyye almasıyla başlamış belki de bilmiyorum. Ee, ve bu çok gerçekten kuvvetli hepimiz içinde olan bir şey yapmak açısından demiyorum anlamak açısından da kuvvetli yani bu da şey bir şey değil yani aslında bazı toplumlarda mizah anlayışı kıt olabiliyor. Bizde çok gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, o en önemli bir silah oldu. İkincisi de burada birinin başına değnek vurmak istemedi kimse. Yani eğer ki bu gerçekten halk hareketi deniyor ya, ya da sade vatandaşlar diyoruz. Herkesin kafasına değneği indirdi. Yani sadece e, bir bir tarafta olup karşı taraftaki evet. için evet. yapmadı. Haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik yapan ya da Aynı şekilde karşısında mağdur olmuş, e, zulme uğramış kim varsa onu yanına aldı. Haksızlık Aa. yapan bütün kesimleri de karşısına aldı. Bence en önemli hissettiğimiz şeylerden biri bu. Şunu Aa. yapmadı yani. Biz elitlerle birlikteyiz. Onların bu ülkeye verdiği zararı görmezden geliyoruz. Yapmadı. Ya da biz işte e, efendim söyleyeyim Atatürkçülerle birlikteyiz sadece. Evet, evet, evet. Karşımızda da anti laikleri koruyoruz. Bunu yap. Bunu yapmadı. Evet. Hakkı olan herkesi içine aldı ve haksızlık yaratan herkesi de karşısına aldı. O yüzden bunun güçlü ve sürdürülebilir evet. bir şey olduğuna inanmak istiyoruz. Evet. Türkiye gibi kozmopolitik bir ülkede de bu çok zordu açıkçası. Yani <gülüyor> Çünkü gerçekten çok karışık bir ortam var yani tarihinden kaynaklanan. Ee, ve de şu ana kadar yani ne yazık ki hani dün de Güneydoğu'da yaşananlardan sonra yine doğru bir tepki verdi hareket bu sefer de onları yine yanında oldu ama e, baya zor yani idare etmesi çok zor gerçekten Lidersiz bir hareket olduğu için de hep doğru reaksiyonlar veriliyor ee, bir lider olsa belki kibir ön plana çıkabilir Hı hı. fakat lidersiz olması reaksiyonların doğru reaksiyonlar olmasını sağlıyor. Ne dersiniz acaba bizim son liderimiz Tayyip Erdoğan olabilir mi? <gülüyor> yani, yani çünkü çok lider seven bir toplumuz tabi diktatörlük yani dönemlerinden geçtiğimiz için acayip lider düşkünür, yani karizmatik lider düşkünlüğü ister istemez işte en son örneği RTE yani bunun. Ama diyorum acaba bundan sonra bu olaylarla birlikte <gülüyor> bu son olur ve bambaşka bir e, yönetim ve yönetişim biçimine doğru gider miyiz, evrilir miyiz? E, hani tabii uzun dönem bakıyorum, e, o kadar da şey değilim yani hani hemen olmayacağında farkındayım ama ne dersiniz? Sen sade vatandaş olarak o ülkede yaşamak ister misin? Karizmatik lider olmayan bir ülkede yani, yaşamak Ya <gülüyor> İsterim yani istemem de. <gülüyor> ya bence burada hem yani Türkiye'de gelişmesi değişmesi gereken en önemli şeylerden biri şu. İnsanlar ölene kadar politika yapmak zorunda değiller. Yani bu yani düşünün yani Türk politik tarihindeki birkaç tane ıskartaya çekilmiş insan hariç onlar da zorunluluktan yani yoksa bırakacaklarını zannetmiyorum. Kimse bırakmak istemiyor abi ve her zaman için gelinin kafasında şu var ne kadar uzun kalabilirim halkın kafasında da şu var bu adam ne zaman gider yani böyle bir şey olmaması gerekiyor bu bu tip devirler için artık çok hızlı bir çağda yaşıyoruz yani 4 senede bir seçim falan olması bile yani çok e, eski kafa bir mantık tabii, 20 tabii. sene bir insanın sürekli olarak 20 senelik bir karizmatik liderin bir ülkeyi yönetmesi de çok eski kafa bir mantık evet. zaten bunların hepsi dünyada da er ya da geç değişecek yani evet. Amerika'da da bir sürü şey konuşuluyor ki burada kurallar yani Obama gidiyor mesela bitti yani işte bir daha Obama diye bir şey olmayacak yani bu seçim döneminden <gülüyor> sonra kuralı <gülüyor> belli ama bence onlar bile artık eskide kaldı yani temsiliyet sisteminin çok ciddi evet. reformlara uğraması gerekiyor belki bunun denemelerinden biri Türkiye'de olabilir diye düşünüyorum ve umarım ya yani böyle bir şey olabilir yani aslında birçok hani biz adaptasyonda bir sürü teknolojiyle ilgili kavramdan konuşurken yani Leep'lerden bahsediyorduk sıçramalardan. İşte Nijerya'da mesela insanların normal e, ev telefonları yok. Ama birden hepsinin cep telefonu olmuş. Belki Aha. Türkiye'de de böyle politik sistemin <gülüyor> sıçrama, olabilir. sıçrama olabilir. Yani olma, olmaması için bir sebep görmüyorum ben. Çünkü e, ya insanlar mesela çok korkuyorlar ve korkutmaya çalışıyorlar diğerlerini. İşte şöyle olur parçalanırız bölünürüz dış mihraklar gelir bizi bilmem ne yapar. Ben böyle şeyler olacağını düşünmüyorum. insanlar. İyi yaşamak istiyorlar, birbirlerine saygı duymak istiyorlar ve kendi alanlarına sahip olmak istiyorlar. Bunun dışında da başka bir istekleri yok. Bu da her normal insanın isteyeceği şeydir. Bunu Eğer ki bunu istemekten vazgeçmezlerse ben kesinlikle çok iyi sonuç alacaklarına inanıyorum. Ama kesinlikle bundan i̇stemekten, vazgeçmemeleri gerekiyor. Bunu istemekten vazgeçmemek demek e, hayatlarını doğrudan etkileyen politikaları oluşumuna dahil olmaları demek yani He? onun içinde e, platformlar olması gerekiyor. Şimdi mesela böyle bir şey gördüm yine beni heyecanlandıran bir e, e, bir proje gördüm açık demokrasi Hı -hı. diye biliyorum e, kim var ardında çok az bilgi var ama Hı -hı. en azından ruhu bakımından yani projenin e, ne yapmaya çalıştığı bakımından benim e, bayağıdır kafamda olan ve düşündüğüm şeyleri ortaya koymuşlar. insanlara işte e, politikalara dahil olmak için fırsatlar e, sunmaya e, vaat ediyorlar anladığım kadarıyla. Hani Hı -hı. sitede çok az bilgi bilgiden. Hı -hı. Ve işte e, mesela çok basit şey var. E, parlamenterlerin e, telefon numaraları e, STK'lar bununla ilgili işte değişik politik alanları ve politik alanlarıyla ilgili STK'lar e, ondan sonra ne bileyim organizasyonlar, ne varsa hani sivil toplumda buna dair onunla ilgili bilgiler. Yani, anladığım kadarıyla bunları bir araya koymak ve yani, sade vatandaşı e, erişebileceği bir hale getirmek. Dolayısıyla onun e, bu politikalara sürekli olarak katkı yapmasını e, sağlamaya yönelik bir girişim. Ben öyle anladım yani bunu. Ama hani e, bu sadece bir örnek var. E, bunun sürekli hale gelmesi lazım. Hani şimdi yani de insanlar heyecanlanan, forumlar var mesela parklarda. <gülüyor> Bayağı şeye dönüyoruz yani doğrudan demokrasi. İnsanlar parklarda toplanıp bir şeyler konuşuyorlar. Yani çok bana şey geliyor hani dediğin o, o leap olabilir. Heyecanlanıyorum, onu görebiliyorum. Ama işte o leplinin olması için de bayağı bir bu enerjinin devam etmesi gerekiyor. Bu insan kaynaklarının biraz oraya sarf edilmesi gerekiyor. Hani, ben de sana katılıyorum. Temsili demokrasi artık hiçbir ülkede zaten işi görmüyor. Yani o yüzden belki Türkiye bu konuda da yani çok şu an şey konuşuyoruz belki optimistik konuşuyoruz ama acaba kapılar açacak mı? Örnek olacak mı? Ee, şimdi bana hep şey geliyor bu Türkiye'nin e, diğer İslam ülkelerine e, yani vatandaşlarının çoğu Müslüman olan ülkelere e, örnek olması durumu var ya demokrasi açısından Hı -hı. hep bundan bahsedilir Hani falan ya ben onu hiçbir zaman çok ciddi almamışımdır yani bu, bu bir söylemdir işte hep bunu insanlar bunu bilir bunu konuşurlar gibi. Ama şimdi öyle bir e, noktadayız ki artık sadece bu e, işte gelişmekte olan ülkeler ya da işte Müslüman ülkeler değil de e, ileri demokrasi diye tanımladığımız ülkelere bile örnek olabilecek acaba e, bizden bir şeyler çıkar mı demokrasi adına, yani demokrasinin derinleşmesi adına? E, diye düşünüyorum. Yani beni o kısmı da heyecanlandırıyor. Evet. işte bu noktada benim eleştirim aynen bizim hani bu hareketi destekleyen ve bundan heyecanlanan insanların iktidara yaptığı eleştiri olabilir. Eğer ki bu hareket de kibirlenirse o dediğimiz şeyi yapamaz. Yani gerçekten e, kendini sürekli kontrol eden ve de e, ne olduğunu, gücünün ne kadar olduğunu ve de neyi yapmayı hedeflediğini... Doğru karar veren bir hareket olması gerekiyor, ciddi bir o bahsettiğimiz sıçramayı yaratmak istiyorsa. Yani o, ben bazen çünkü hani birazcık olduğundan fazla görüldüğünü de düşünüyorum. Onu yapmamak gerekiyor. Yani olduğu kadarı zaten çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Hani birazcık daha ayakların yere basması gerekiyor diye düşünüyorum o noktada. T'ye almak da yalnızca karşındaki unsuru T'yi almak değil, tabii kendi ki. kendimize T'yi alabilmek. Tabii, tabii tabii. Yani kendi kendimize T'yi alabilmek herhalde... E, belki beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi o. Yani onu kendi kendime yapabildiğim zaman mutlu oluyorum. Bunu biz hepimiz T'yi almayı devam ettirebilirsek, yani ruhunu, evet, bu evet, gezinin ruhunu, ruhunu alıp geldi. o zaman evet onu yapabiliriz. Yani işte yazdığı haber o yüzden güzel. Zaitun'un yazdığı haber hükümetle ilgili değil. Bu sefer şeyit iyi alıyor yani. Hani kimse başka hiçbir şey paylaşmamaya başladı. Hani bu iş nasıl çözülecek? Yani her, her koşulda... Yani zeka ya da işte ne diyelim böyle hani... Doğruluk ya da iyilik peşinde koşuyorsan... O böyle hiçbir zaman için bir tarafa mal olacak bir şey değil. Yani her zaman için herkesin zeki hamleler yapmaya... Herkesin iyi şeyler yapmaya... Herkesin doğru şeyler yapmaya şansı ve hakkı var. Evet. Onları yani... Prensiplere bağlı kalmak, hareketlere ya da topluluklara ya da örgütlere bağlı kalmaktan çok daha önemli. Ve bu bir prensipler etrafında birleşmiş insanların hareketi. Bunun öyle olduğunu unutmamaları gerekiyor bence. Yani prensipler kişilerden ya da örgütlerden önemli evet. bu noktada. Evet, evet. Doğru. Ee... Bazen düşünüyorum, bu harekette beni en çok heyecanlandıran unsurlar, ne diye böyle sıraladığım zaman görüyorum ki ya başından beri biz esasta yani kendimizi tiye aldığımız zaman ne kadar mutlu olabiliyoruz. Bu. Ben şu an mutluyum. Yani Haziran ayını <gülüyor> çok güzel geçirdim. Yani bütün olanlar yanında çok güzel geçirdim. İlk programda da söylemiştim, ilk hafta sonunda da söylemiştim. Yeni bir ruh doğduğdaymıştım. Bu ruhun halinde biraz da kendi kendime dönmek istiyorum. Yani insana bahşedilen en büyük ne diyeyim, hediyelerden bir tanesi insan hayatının sınırlı olması. Bu sınırlı zamanda kendi kendini T'yi almak da en büyük hediyelerden bir tanesi. Bunu devam ettirebilmek bu ruhu anlamak demektir. Yani gezinin ruhu esas odur. Bu T'yi almaktaki ciddiyeti anlamak zaten bu karşılıklar bir yere gelmesidir. Ya bir tarafta işte dalga geçiyor gibi görünüyorsun ama aynı zamanda çok ciddiyisin. Evet. E bu ikisinin bir yere gelmesi de değil mi insanı da bir şekilde mesafe atlatıyor Ya ülke olarak belki önce olabiliriz dünyaya o tarafını da anlıyorum ama kişi olarak ne kazandık bundan en fazla onları düşünüyorum bu ay boyunca. Evet evet kesinlikle katılıyorum sana yani bireysel bir dönüşüm var e, aynı zamanda. Hepsinin yanında. Yani ya, Eğer herkes zaten senin dediğin gibi Onur bireysel bir gelişme. Ben dedim ya işte mesela belli düşündüğüm şeylerden utandım diye. Bu da bir gelişim yani anlatabiliyor muyum? Hani hepimiz bireysel olarak bu olaylardan kendimize bir pay biçebildiğimiz için bu kadar kuvvetli bir şey oldu zaten. Herkese, herkes herkese hitap etti yani bu olay içinde. O da Aynen. ilginç bir durum. Ya bir de benim mesela kendime özelleştiri yapacak olsa olursa veya yani e, böyle hani biz onlar öteki kavramları <gülüyor> öteki kavramı daha doğrusu bizim ülkemizde çünkü hep bir öteki vardır yani ve e, hepimiz bundan müzdaripiz yani diğerini ötekileştirme hiçbirimiz bundan muaf değiliz yani, yani ne kadar mürekkep yalayıp yutmuş olsak da e, ne kadar bazen empatiden yoksun e, olduğumuzu e, hissettim, gördüm e, kendimde de gördüm yani hani anladığımı zannettiğim e, e, ne bileyim dışarıdan e, mesela işte e, bu e, şeyle ilgili ee, AKP e, taraftarları ya da AKP'nin e, oy verdiği AKP'ye oy veren kitle dendiğinde hep biz ve onlar ayrımı yapılıyor. Ee, sanki ben kendimi ondan muaf hani, gibi görüyordum. Aslında hiç de değil yani hepimiz, de, hepimiz öteki gibi görüyoruz aslında e, diğerini. Ve yani onun farkına varmış olmak bile hani onu biraz daha derinden hissedebilmiş olmak bile bence bir kazanım gibi geliyor bana. Ee, ve insanlarda da bu tarz sorgulamalar görüyorum. Yani hani e, sadece bana özgü değil galiba. İşte e, kimi ötekileştiriyoruz ve e, neden yapıyoruz? Berna sevgili arkadaşımız Latif Demirci'nin e, Hürriyet'in ilk sayfasında bir karikatürü vardı babasının dizinde oturmuş çocuk babasına soruyor bütün saflığıyla. Baba diyor biz onlardan mıyız şunlardan mıyız? Çok <gülüyor> güzel şimdi <onu> görmemiştim. <gülüyor> yani bence buradan hepimizin herhalde kendi adına çıkarması gereken en önemli derslerden biri aslında önemli olan kusurları aşmak değil ama belki de kusurlarımızın olduğunun farkına varmak. Eee ilginç yani gerçekten bu sefer hani hiçbir kimse hiç uzmanlık yapamıyor yani bu konuda. O kadar büyük ve o kadar her şeyin üstünde bir e, hareket ve duygu yoğunluğu oldu ki hiç kimse bu konunun eksper'i olamayacak gibi hissediyorum. Ancak hep birlikte bir şeyler anlayabiliriz. Hep birlikte ve e, üretilen e, dokümanlarda videolarda da e, işte bunu yapayım de yüz binlerce göz bebeği bunu izlesin değil bir samimiyetle yapılıyor o samimiyetin sonucunda diğer insanlar da onu izlemeye başlıyor en büyük derslerden bir tanesi de o e, beni çok insan izlesin çok takipçim olsun güdüsüyle hareket edildiği zaman illa bir etkide bulunamıyorsunuz belki de ha. kendi içinizden çıkan enerjiyi e, üretim halinde diğerlerine sunduğunuz zaman o enerjinin kendisi zaten bir reaksiyon görüyorsun evet, toplumda. Evet. E, belki günümüzde hepimizin müzderip olduğu bir şey bu. İşte yaptığımız çok değerlidir. Herkes izlesin, herkes bunu görsün, bak ne kadar güzel şeyler yapıyorum diye bir ister istemez bu teknoloji ekonomi çağında bir narsisizm var. O narsisizmden de sıyrılmamızı sağladı Gezi. Bu lidersiz hareket ve içindeki müthiş üretim bizi o tarafa doğru götürdüğünü düşünüyorum onun için hadi eğer özel işleri yapacaksak kendi kendimizi sorgulayacaksak yaptığımız üretimi niçin yaptığımızı da sorgulamamızı getiriyor bu ve o samimiyet ve şeffaflıktan doğan üretimin de ne kadar değerli olduğunu anlamamızı sağlıyor evet. Evet. güzel zamanlar arkadaşlar çok güzel zamanlar good times <gülüyor> good times Onur, Berna İkinize de teşekkür ediyorum. Bitti mi? Bitti. <gülüyor> daha yeni başlıyor. Daha yeni başlamıştık yahu. Bu daha başlangıç, <gülüyor> mücadeleye devam diyorum. <gülüyor> Biz de sana teşekkür ederiz Mahir. O zaman haftaya görüşmek dileğiyle. Omuz omuza geleceği haftaya görüşmek üzere.